Açık Radyo 94.4'deyiz. kamdan herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'dayız. <gülüyor> Bugünkü haberler biraz sarstı <gülüyor> tabii hepimize. Evet. Ee, yayın masamızda Ferhat Kabil var. Canlı yayındayız. Ee, ben Rauf Kösemen tamam. ve ortağım Damla Özdeğer. Merhaba diyoruz size. Ee, gün kötü başladı dünden itibaren. 58 en son sayı Gazze'deki ölüm sayısı 60'a vardığı, 60 vardığı söyleniyor. E, aralarında e, çocuklar da var. Ağır bir katliam haberiyle e, bugünü yaşıyoruz. E, tekrarı olmasın demek isterdim ama ben diyorum yine de olmasın diye. Ama oluyor ne yazık ki. E, Trump'ın Kudüs'ü, Kudüs'te Büyükelçiliği açacağı veya Büyükelçiliği Kudüs'e ile ilgili politikasını açıkladığından beri kaynıyordu zaten bölge. Ee, ve 58 Filistinli öldü. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Biz programımızı yapacağız. Programımızda sosyal fayda için üretilen tasarımları anlatacağız. Ama bu konuda söz söylemeden de geçmek istemedik. Diğer kamda bugün biraz daha odaklı bir program yapacağız. Her zaman için reklam dünyasını, tasarım, iletişim dünyasını... ...sosyal fayda üreten işleri üzerine konuşuyoruz zaten. Sosyal fayda üreten projelerin iletişimlerini ele alıyoruz. Ama bu kez Diğer kamda. Özellikle reklam dünyasına ve tasarım dünyasına yönelik saf pür e, tasarım işler üzerine konuşacağız. Hatta reklam dünyasına yapılan sosyal fayda çağrılarından da bahsedeceğiz. İlk işimiz e, New York'tan gelecek. New York'taki bir tasarım e, ajansı zaten kurucusunun ismiyle müellif e, Rainer Tiyanko bir e, sosyal fayda iletişim tasarım ajansı. Temel olarak sosyal fayda üreten projeler yapıyorlar. Evet. Bir iş ilanı vermiş. Fakat bu iş ilanını özel bir poster yaptırarak vermiş. Poster beyaz bir kağıt gibi görünüyor. Elinize alıp da üzerindeki mürekkebi yani üzerini e, sildiğiniz zaman eliniz kirleniyor ve mesaj ortaya çıkıyor. Sizin elleriniz simsiyah oluyor ve mesajda diyor ki gelecek ancak ve ancak elini taşın altına koyanların olacaktır diyor. Elini kirletenlerin evet, diyor. Evet İngilizcesi biz... <gülüyor> elini kirletenler The future belongs to Few of us still willing to get our hands dirty orijinali mesajın yani gelecek hala ellerini kirletmeye gönlü olanların olacaktır diyor. Oldukça çarpıcı bir mesaj üstelik de yaptıkları işe de çok uygun gibi görünüyor. Evet burada tabii bir takım teknolojiler var. Bu kirli ellerinizi sürdüğünüz kağıdın üzerinde önce bu kağıt beyaz bir kağıt ne olduğunu görmüyorsunuz ama siz sürdükçe yazılar oluşmaya başlıyor. Çünkü burada bir tür yapışkanlı mürekkep kullanmışlar. Yani kağıdın diğer bölümleri boyayı o kadar çok tutmazken yazının bulunduğu bölümler boyayı tutuyor. Böylece de bir yazı ortaya çıkıyor. Ama son derece şey nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Fikir çok iyi ama gerçekten insanlara bunu gönderdiler ve gönderilmiş olan şeyi açıp üstünde bu işlemler yapıldı da mı böyle oldu konusunda şüpheliyim. Daha çok bir fotoğraf performansına benziyor bu haliyle. Bir fikrin fotoğrafla temsili veya aktarılmasına benziyor. Güçlü bir fikir. Buna benzer çok teknik vardır kullanılan. Yani ısıya duyarlı boyalar vesaire gibi ne bileyim ya da neme duyarlı boyalar gibi şeyler vardır. İşte ıslattığınızda ya da üstüne toz döktüğünüzde falan bir figür, şekil, yazı çıkan. O tekniği kullanmış. E, oldukça yaratıcı. Ve e, biraz şunu söylemek isterim. hani Bir e, yaratıcı yönetmen olarak çalışmış biri olarak. E, şöyle bir şey var tabii burada. Mesajla gösterdiği şey birbirinin aynısı. Yani ellerinizi kirletiyorsunuz ama ellerinizi kirletirseniz geleceği kurabilirsiniz diyor. Biz genelde söylediğini gösterme, gösterdiğini söyleme deriz. Çünkü yaratıcılığın öyle iki şeyi varsa level'ı varsa iki yüzeyi varsa o iki yüzeyi birden aynı fikirle doldurmak oluyor bu fırsatı da iyi değerlendirmemiş oluyorsun e, fakat yine de interaktiviteyi hep e, online mecralar ya da dijital mecralar üzerinden düşünüyoruz bu eski bildiğimiz bir tekniği yine de interaktif bir hale getirdiği için ilginç bir yöntem diyelim bir kenara bırakalım ve hemen bir sonraki kampanyaya geçelim diyeceğim bir sonraki kampanyamız İngiltere'den İngiltere'den reklam sektörü çalışanlarına yönelik çağrı yapan bir kampanya bu. Ee, oldukça ilginç bir kampanya ee, kampanyanın sahibi e, Londralı e, bir sivil toplum kuruluşu ve aslında çalışacak iletişim uzmanları arıyorlar, reklamcılar arıyorlar ve bunun için şöyle bir şey yapmışlar uluslararası büyük ajansların merkezlerinin olduğu e, sokaklardaki billboard yani raketleri bu otobüs duraklarında gördüğümüz Reklam alanlarını kullanmışlar ve şöyle demişler e, örneğin Türkiye'de şubesi yok sanırım o yüzden söyleyebileceğim var, var mı peki <gülüyor> <gülüyor> X ajansı için mi çalışıyorsun harika sen e, istekleri arzuları belirliyorsun şu anda iyi para da kazanıyorsundur ama daha iyi bir şeyler yapabilirsin gel bize katıl switch size demişler yani taraf değiştir. Ve bunu e, dört ayrı ajansın bulunduğu merkezin önündeki şeylere birebir şu ajans için mi çalışıyorsun? Gel taraf değiştir daha iyi bir gelecek için arzuları şekillendir diye değiştirmişler. E, görseller de tabii oldukça ilginç. Mesela bir şey görseli görüyorsunuz cila görseli, üstünde PR polis yazıyor. PR cilası şey <gülüyor> yani, halkla ilişkiler, ilişkiler cilası. cilası yazıyor. E, yaptığın işi iyi yaptığından eminiz ama tarafın yanlış e, diyen ilanlar bunlar. Tabii burada reklamcılık tekniği açısından da üzerinde konuşulması gereken bir şey var. Burada bir aşırı yerelleştirme görüyoruz. Yani doğrudan doğruya yerinde konuşuyor. Bunun genellikle yeni kuşak iletişim araçlarıyla yapıldığı varsayılır. İnsanların ayağına gitmenin, işte cep telefonunda görünmenin, ona özel mesaj vermenin. Ama geleneksel mecralarda da bunun yapılabildiğini görüyoruz. Biraz şey tabii bu, Yani yapılabilmesi mevcut. ...reklam sisteminin esnekliğine de bağlı. Demek ki emin değilim... ...Türkiye'de böyle bir esneklik var gibi... ...geliyor bana ama dünyanın başka yerlerinde... ...pek yok bu eksik, eksik şeyler, esneklikler. Bu sokaklarda... ...böyle bir şeyi satan... ...mecrayı satan... ...medya ajansı ya da mecra ajansı... ...muhtemelen... ...bunu yayınlamak istemeyebilir. Çünkü büyük müşterilerine sataşma oluyor. Bu tür küçük seçimler... ...yapmanıza izin vermeyebilir... O yüzden de genellikle bu hatırlarsam brandalizm döneminde evet. bunlar biraz korsan olarak yapılmıştı. Yani bu mecrayı satın alarak değil de mecra bulunan alana dışarıdan bir şey yapıştırarak yapılmıştı. Ama bu sefer mecra satın alınmış. E, bu kampanyayı da e, reklamcılık karşıtı günde çıkmışlar. <gülüyor> evet. Ee, ...tasarıma doğru kayıyoruz, reklamcılıktan tasarıma doğru. Tasarımın senin hep söylediğin şey, en saf hali iki tane şeyde belli olur diyorsun genel olarak. Birincisi poster ve ikonografi tasarımlarında, diğeri de font tasarımlarında. Font tasarımlarına dair üç ayrı işten bahsedeceğiz ama bir tanesi her gün karşılaştığımız ikonografilerin değiştirilmesine ne büyük bir etki yaratabileceği üzerine... Tuvalet adamları dediğimiz e, tuvaletlerin kadın mı erkeğe mi e, ait olduğunu gösteren ikonlar var biliyorsunuz. Ve genellikle de kadın olanı hep etekli olarak kullanılıyordu. Son yıllarda bu değişmeye başladı. İşte bu değişimin ilk öncülerinden birinden bahsedeceğiz. E, etekli kadın görselini e, kahraman süper kahraman pelerinli kadın görseliyle değiştiren bir ikonografi tasarımı bu. İsmi de güzel kampanyanın it was never a dress diyor. Yani asla bir etekten ibaret değildi. Hı -hı. Burada tabii aslında bir ikonografinin değişmesinden çok mevcut ikonografiyi kullanan o ikonografinin içindeki dili teşhir eden bir yaklaşım var. Yani kadın figürü çiziyorsanız çizdiğiniz kadın figürünün işte keman görüntüsü dediğimiz kadın silüetinden bağımsız olması pek mümkün değil aslında ama biz böyle yapmıyoruz. Ona ancak daha cinsiyetçi şeyler söz konusu olduğunda o görüntüye başvuruyoruz. Onun dışında jenerik konular kullanıyorsak işte etek koyuyoruz, saçının uzunluğunu vurgulamaya çalışıyoruz ya da bir şey koyuyoruz, topuz koyuyoruz falan gibi böyle bir takım şeyler yapıyoruz. Burada doğrudan doğruya ona karşı çıkıyor. Yani yalnızca bir elbiseden ibaret değil, bir kadını anlatmak istiyorsan başka bir şey var diyor ama bunun üstüne şunu eklemiş. Elbisenin eteklerine yani omuzdan neredeyse koltuk altından çıkıp etek ucuna kadar gelen o üçgenimsi yapıyı... Yeniden tanımlamış, onu bir pelerine dönüştürmüş. İçeride de e, demin sözünü ettiğimiz e, şey var. Keman görüntüsünü e, ünlü kullanarak, diyeyim yani biraz radyo dolgu konuştuğumuz için tam olarak tabii ki keman değildi, de, kıvrımlardan sayıyorum. E, kıvrımları koruyarak e, üzerine de bir işte mavi şey giydirmiş. Mavi ve kırmızıda girdiğinde zaten işin içine bir e, ünlü bir şeyi çağrıştırdığı için. Süper kahraman figürünü de çalıştırdığı evet. için doğrudan doğruya e, bu meseleyi başka türlü ele aldığını gösteriyor. Bu e, hangi şey e, iş nasıl yapılmış üzerine biraz bize bilgi verirsen bunu geçeriz. Bu aslında bir kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası olarak yapılmış ee, ve tasarımcısı aktivist ve e, tasarımcı e, aynı zamanda eşi ve kızı da var ve oradan yola çıkarak bu fikri geliştirmiş. Temel olarak şöyle bir şey söylüyor. Hashtag ile paylaşmışlar. It was never addressed. Asla bir elbiseden ibaret değildir diye. E, cinsiyetçiliğin en temel ikonografilerimize bile sızdığını bunu değiştirmek için de harekete geçilebileceğini söyleyen bir kampanyaydı bu. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. E, font tasarımlarına geldik. Şimdi e, gündelik hayatta font dediğimiz harf, hurufat e, bunların özel olarak tasarlandığını çok düşünmeyiz aslında. Genel e, tasarım dünyasına değmediyseniz eğer gördüklerinizi beğenir ya da beğenmezsiniz ama sadece font tasarlamanın bir iş olduğu çok fazla Türkiye'de düşünülen bir şey değildir. Şimdi biraz tabii şey arttıkça okuma yazma e, ...oranı diyeyim artıkça yani entelektüel birikim sahibi insanlara doğru geçtikçe... ...bu konuda bir bilgi bunu söyleyebiliriz. Son dönemde yayınlanan That's My Type'mıştı. Işte, Türkçe'ye tam benim tipim diye çevrilmişti. Tam benim fontum, karakterim gibi bir manası var. Ya da Helvetica belgeseli gibi daha popülerleşmiş yani şeyi aşmış. Tasarım camiasını aşmış, dışarıya çıkmış işler var. O işler sayesinde de biraz daha bu font tasarımının nemenen bir şey olduğu... Ortaya çıkıyor. Ama font tasarımı şöyle bir şey. Son derece dinamik bir süreçten söz ediyoruz. Sadece harfleri oluşturmaktan söz etmiyoruz. Onların aralarındaki uyum. O uyumun e, uzaktan yakından belli bir mekansallık içinde yazıya dönüştüğünde okunaklılığı. E, ve daha da önemlisi bu e, şeyin harflerin farklı farklı kelimeler oluşturduklarında o kelimeler arasındaki kombinasyonların okunaklılığı. Yani birinde daha büyük aralıklar öbüründe daha az aralıklar gibi şeyler değil ya da ü ile e, ağının karışmasını engelleyecek noktayı daha uzağa koymak falan gibi e, şeylerin de işin içine girdiğini görüyoruz. Aslında bir sistem tasarımıdır. Font tasarımı ve gerçekten de hem grafik tasarımın en karakteristik alanıdır. Alanlarından biridir. Hem de e, oldukça zordur. Sadece e, bir şey yapmazsınız. Bir ...alfabet tasarlıyorsunuz sonuçta yani bir okuma yazma biçimi tasarlıyorsunuz. Ayrıca da mecraya göre de kullanıldığı mecraya göre de ihtiyaçlara göre de çok çok değişir. Gazetede kullanacağınız bir fontu alıp da e, yol tabelalarında kullanamazsınız. Kaza yaptırırsınız insanlara okunaklık sorunları yüzünden. Evet. Ve bu horofat biçimleri, yazı tipleri de ayrıca satın alınan e, evet. şeylerdir. Özellikle kurumsal kimliklerde vesaire kullanıldığında bedeli, tasarım bedeli ödenir. Burada çok gerçekten parlak bir fikir var. İspanya'dan geliyor bu fikir. Spanish Arals Vakfı yapmış. E, bir reklam ajansıyla, bir tasarım ajansıyla ortaklığa giderek. E, evsizlerle ilgili genelde bildiğimiz... E, ...karşımızda olan görüntü dizilerden ve filmlerden de çok gördüğümüz... E, ...bir karton üzerine yazılmış... E, işte açım evim yok işte bana bağış yapın vesaire diyen tabel şeyler el e, pankartlarıdır Bu kez gerçek evsiz insanların Kendi pankartlarında kullandıkları El yazılarını çok hafif Stilize ederek ama onların isimlerine Ve e, Onların e, hikayelerine Ekleyerek bir site yapmışlar Bu sitede homeless fonts Adı da evsiz fontlar homelessfonts.org. Bu siteye girerek e, fontlardan birini Seçebiliyorsunuz onu satın alıyorsunuz Satın aldığınızda da evsizlere Barınak sağlayan vakfa bağış yapılmış oluyor Evet. Burada aslında bir font tasarımından çok bir font tasarımı sürecini iletişim fikrine dönüştürme işi de var. En az onun kadar diyeyim. Çok demeyeyim ama en az onun kadar. Ama tasarım kaynağı olarak böyle bir kaynağın kullanılması, insanların el yazılarının kullanılması yeni değil. Farklı farklı ünlülerin el yazılarından font setleri var. İşte Einstein'ı var bunun. Atatürk'ün font seti var. Türkiye'de bir, İzmir'de Yanlış hatırlamıyorsam 9 Eylül Üniversitesi'nden çıkan bir şeydi. E, doktora ya da yüksek lisans programından çıkmıştı. E, ama bunu böyle isimsizlerin, kenarda köşede kalmış olanların... ...aslında değersiz sayılacakların ürettikleri şeylerle yapmak... E, ...her insanın e, el yazısının bir değer, değer vermeye uygun olduğu fikrini söylemek... ...onu gizlemek, arka planda... ...bir tortu olarak zihnimizde yankılandırmak... ...bence oldukça iyi bir fikir... ...ve böyle deşifre edilirse değeri de daha iyi anlaşılıyor... ...bu şekilde anlarsak. Evet, bu arada eğer dönemsel tasarım işleriniz varsa da... ...bu font koleksiyonunu... ...homelessfonts.org adresinden de görebilirsiniz... E, ...vakıf işlerine devam ediyor... ...bu e, karakter tasarımlarına gelmişken... E, ...bir karakter tasarımı daha var... ...bu özel bir karakter... E, ...bu sefer yine... E, Amerika kıtasından geldiği iş. Matthew Anderson tasarımcısı Klima adında bir font seti tasarladı. Klima özellikle iklim değişikliği konusunda mücadele eden sivil toplum örgütleri için ücretsiz bir font. <gülüyor> Güzel. E, fontun tasarımında çok özel bir durum yok doğrusu. Yani iyi tasarlanmış olması, iyi tasarlanmış tırnaksız bir font olması dışında özel bir durum yok. Burada fontun edinilme sürecinin bir sosyal faydası var. Buna benzer sosyal faydalar, bu tür isimlendirmeler yapılmadan da yapılıyor. Bazı font siteleri var, ürünlerini sosyal fayda için kullandığınızı belgelerseniz size ücretsiz olarak veriyor. Onların sosyal sorumluluk projesiymiş gibi düşünüyorlar bunu. Ama bütün bu kadar bütünsel isminde de klima olan yani Climate Movement'a destek, destek verdiğini yani. içinde de ifade eden bir şey yapılmamıştı her şeyin aslında gündem oluşturmak için kullanılabileceğinin oldukça iyi bir örneği bir tasarımcı da ben ne yapabilirim ki dememek lazım işte yani müşterim yok veya işte bir sivil toplum örgütü benden bir şey istemedi e buyurun Yapmış adam işte kimse bir şey istememiş ya. Yani. Burada fond e, projelerine daldığımız zaman bir sürü farklı e, proje gördük. Bunlardan bir tanesi de Tayland'da yapılan bir e, proje. E, yine bir sivil toplum kuruluşu yararına biliyorsunuz Tayland'da e, olan 2011 yılındaki sel e, baskınından sonra çok ciddi yardıma ihtiyaçları vardı. Thai Red Cross yani e, Tayland Kızılayı için yapılmış olan bir kampanya bu. Font Fights Flood adı da yani selle, e, e, sel felaketiyle savaşan fontlar yine bir e, alfabe tasarlanmış. Bu alfabe selden sonra oluşan bütün e, olumsuz durumları temsil eden aslında ikonografilerden, hiyerogliflere benzeyen ikonografilerden oluşuyor. Örneğin W harfini ellerini kaldırıp yardım isteyen iki tane insan oluşturuyor. E, bu seti de satın aldığınız zaman e, Kızıl bağış yapılmış oluyor. Yani şimdi dürüst olmak gerekirse ben burada bir font setinden söz edemeyeceğim. Evet. Yani hieroglif senin biraz zorlaman oluyor. Burada <gülüyor> bir hieroglif yok. Burada daha çok küçük çizimler var. Oldukça iyi çizilmiş. Her birisi bir art performans olarak, sanat performansı olarak oldukça iyi ama ellerini yukarıya kaldırmış ve yarı beline kadar su içindeki iki insanı gösterip onu W olarak, çift V olarak kullanmış örneğin ya da ...benzer şekillerde işte sıçrayan suları başka şekilde kullanmış. Kötü değil ama bu, bu kullanılabilir bir font değil yani bununla bir yazı yazamazsınız. En fazla başlık yazabilirsiniz. Böyle 7-8 karakteri aşmayacak bir başlık i̇şte poster yazabilirsiniz. Poster olarak asıp odanıza asabilirsiniz. Ee, o o yani bir, bir iş olarak bir sanat işi olarak e, oldukça güçlü bir şeyden söz ediyoruz... ...ama bir font tasarımı performansından söz edemeyiz burada ne yazık ki... E, ...font tasarımı olabilmesi için başta da söylemiştim. Kullanılabilir olması... ...mecra değişimlerine dayanıklı olması... E, ...ve o, her şeyden önce okunaklı olması lazım. Burada bir okunaklıktan çok... E, ...bir şeyle karşılaşıyoruz. Çarpıcılıkla karşılaşıyoruz. Fikrin kendisi iyi ama o ayrı. E, saf tasarım... E, ...istiyorsanız o zaman... ...son e, hurufat tasarımı... ...üzerine konuşacağız. Tabii bana diyorsun, Evet. <gülüyor> Sevgili ortağım... E, Tasarımın adı yani font setinin adı disleksi ve disleksikler için özel olarak tasarlanmış. E, genel olarak disleksiklerin harflerin ağırlıkların nedeniyle yani nereye doğru eğildiklerine göre e, karıştırıldığını fark etmişler. O yüzden de harfleri disleksiklerin daha kolay okuyabileceği büyüklüklerde ve oranlarda tasarlamışlar. Özel tasarım. Evet. Şimdi disleksiden biraz söz edeyim. Disleksinin en azından okuma ile ilgili bölümü başka karakteristikleri de var ama okuma ile ilgili bölümü şudur. Dleri B gibi algılayabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. En çok yazmada zaten ortaya çıkar. İşte çift V'yi algılamazsınız, onu tek V gibi görürsünüz. M ile N'yi karıştırırsınız filan böyle bir özelliği vardır. O yüzden de bu karıştırmanın zihinde nasıl olduğu, gözden zihine nasıl taşındığının kodlarını çözüp o kodlara uygun bir font seti tasarlamışlar. Oldukça ilginç yani tipik bir distekslik örneğin baba yazar, yazmak yerine abab yazabilir. Aradaki o geçişkenlik zihinde tam şey yapmıyor yani zihnen onu algılıyor ama eline taşırken o bilgiyi harflerin yeri değişiveriyor birdenbire. Burada şimdi gravity dediğin senin ağırlık diye çevirdiğin şey bizim font tasarımında e, fontun işte kuyruğunun ya da üstündeki işaretin vesairenin yarattığı çıkıntılar ve o çıkıntıların fontun üzerinde yarattığı yüktür aslında. Bu yükler yönler tanımlar ve o yönlerde okuma e, bir disleksik zihinde e, daha karakteristik oluyor demek ki bu. O yönlerde bir okuma hızı sağlar size. O yüzden işte J ve Y'yi karıştırabilirsiniz eğer J'nin yanında çok yakın bir U harfi varsa. E, bu ağırlıkları değiştirirseniz yani J'yi e, aşağı doğru inen değil de yukarı belki de işte hafif kendi içinde eğik olan bir şey yaparsanız o okuma kolaylaşabilir örneğin. Burada da onu yapmış. Ağırlıkları değiştirmiş ve e, okumalar hakikaten kolaylaşmış. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde yaptığı deformasyon... ...herhangi bir disleksik özelliği olmayan insanların da bunu okumasını zorlaştırmıyor. Yani kötü de değil yani design olarak oldukça iyi. Sağlam iş gerçekten ve bir problemi çözüyor. Bunu, bu bir şey falan değil yani. Bayağı sosyal fayda üretmiş kendi başına. Bunu çok beğeneceğini biliyordum. Ee, daha çok işimiz vardı ama aslında iki dakikamız kaldı. Hiç de müzik arası vermedik. Acaba bugün bir değişiklik olarak bir müzikle mi kapatsak yoksa... E olur bugün de öyle yapalım değişiklik e, iyi bir şey her zaman. Evet. E, Many Street Preachers'tan e, dinleyeceğiz. Design for Life, hayat için <gülüyor> tasarım diyecek. E, 94.9 Açık Radyoda diğer kamda canlı yayında. Ruh Kösemen ve Damla Özlerle beraberdiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil vardı. E, hoşça kalın diyoruz. Gelecek hafta e, 14.16.30'da buluşmak üzere Açık Radyo 94.9'da. Hoşça kalın. <gülüyor>